Kainatın Efendisi, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatı. Yararlanılan eser Salih Suruç'a ait. En son Amine Validemiz vefat etmişti. Tarih Miladi 500- 76'yı gösteriyordu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve Ümmü Eymen dona kalmışlardı. Adeta dilleri tutulmuştu. Konuşan sadece gözyaşlarıydı. Ümmü Eymen bir ara kendisini toparladı ve aziz yavrunun gözyaşlarını sildi. Sonra bağrına bastı, teselli etmeye çalıştı. Üzülme Ağlama dedi. İlahi kadere karşı boynumuz kıldan ince. Can da onun, mal da onun. Hepsi emanet. Emanetin nasıl isterse öyle alır. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, derin bir iç çekiyordu. Ben de biliyorum, onun hükmüne, ''Her zaman boyun eğerim. Fakat anne yüzü. Unutulmayacak bir yüz. O yüzü tekrar göremem diye üzülüyorum.'' diyordu. Annesiz kalan dürrü yetimi Mekke'ye götürmek vazifesi dadısı Ümmü Eymen'e düştü. Ümmü Eymen yol boyunca ona annesiz kaldığını hissettirmemek için, Elinden geleni yaptı. Öz evladıymış gibi bağrına bastı ve teselliye çalıştı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de adeta onu bir anne kabul ederek anne anne diye çağırıyordu. Daha sonraları her gördüğünde ise annemden sonra annem diyor iltifatta bulunuyordu. Nur yüzlü kainatın efendisi artık hem babadan yetim hem de anneden öksüzdü. Fakat onun hakiki muhafızı ve hamisi vardı. O hafiz onu ömrü boyunca kusursuz muhafazası ve eksiksiz murakabesi altında bulunduracak her türlü tehlike ve sıkıntıdan kurtaracaktı. Kainatın efendisi sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz yıllar sonra Hudeybiye umresi sırasında yine Ebva'dan geçecekti. Annesinin kabirini ziyaret edip elleriyle düzelttikten sonra teessüründen ağlayacaktı. Onun mübarek gözlerinden gözyaşları akıttığını gören sahabeler onlar da ağlayacaklar. Ya Resulallah! niçin ağladınız diye soracaklardır. resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, annemin benim hakkımdaki şefkat ve merhametini düşündüm de, o yüzden ağladım diye cevap verecekti. Değerli dinleyenlerimiz, burada bir açıklamayı da sizlerle beraber, paylaşmamız gerekmekte. İslam alimleri ittifakla bir hususu belirtmişler. İbrahim aleyhisselamdan gelen ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme kadar bütün peygamberler vasıtasıyla gelmiş olan o nurani silsilenin fertlerinin hiçbiri hak dinin nuruna lakayt kalmamışlar. Ve küfrün karanlıklarında boğulup gitmemişlerdi. Yani hiçbirinin temiz gönlü, şirk ve küfürle kirlenmemişti. Sevgili peygamberimizin baba ve annesinin imanları meselesi üzerinde biraz durmak gerekiyor. Bazı yanlış fikirler insanları etkilemeye ve pislik tohumları atmaya devam ediyorlar çünkü. Şöyle sıralayalım. Hz. Abdullah ve Hz. Amin'e, Efendimiz'e peygamberlik vazifesi verilmeden, çok evvel vefat ettiler. Dolayısıyla, bir fetret devriydi. Bir gün birisi, büyük alimlerden Şerifüddin Münavi'ye, Peygamberimizin baba ve annesi, cehennemde mi diye sordu. Münavi Hazretleri hiddetle, Resul-i Ekrem'in peder ve validesi, fetret zamanında vefat etti. Peygamber gönderilmeden evvelse, azap yoktur, cevabını verdi. Kendisine bir peygamberin daveti ulaşmayan kimsenin, ahirette azap görmeyeceği, ayet ve hadislerle sabittir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin, babası ve annesinin de, Geçmiş peygamberlerden hiçbirinin davetinin ulaşmadığı tarihen sabittir. Şu halde, tereddütsüz şu söylenebilir ki, onlar da necat ehlidirler ve ahirette azap görmeyeceklerdir. 2- Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin muhterem baba ve annelerinin şirk ehli oldukları sabit değildir. Belki onlar Zeyd bin Amir bin Nüfe'il, Varaka bin Nevfel ve benzerleri gibi büyük babaları İbrahim aleyhisselamdan gelen inanç ve adetlerle amel eden haniflerdendi. Efendimiz aleyhisselamın baba ve annelerinin şirk ehli olmadıklarının bir delili daha var. Ben mütemadiyen temiz babaların sülbünden temiz anaların rahminden nakloluna geldim hadisi şerifidir. Kur'an-ı Kerim'de müşrikler neciz kimseler olarak vasıflandırılmıştır. Dolayısıyla temizlik ve pislik, iman ve şirk, mümin ile müşrik arasında tezat vardır. Okuduğum hadisi değerlendirdiğinizde, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ecdadından hiçbirinin küfür ve şirk gibi manevi kirlere bulaşmadığını kabul etmemiz gerekir. Şöyle özetleyebiliriz. Peygamber efendimize sallallahu aleyhi ve sellem Rabbimiz tarafından rahmet olduğu hitap edilirken parlak, nübüvvet, ve risalet güneşi henüz doğmadan, O apaçık nuru ü sine-i ihtiramında taşıyan bir ana babayı, Evladının feyz ve nurundan mahrum farz etmek, Hem edepsizlik, Hem de mantıksızlıktır. Hasılı, Bu minvalde değerlendirmek gerekmektedir. Bu bilgiyi de, Sizlerle paylaşmış olduk. Altı yaşındayken, Annesini toprağa gömen Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi, yaşlı dedesi Abdülmuttalip himayesine aldı. Kureyş'in reisi Abdülmuttalip de Nur-u Ahmedi'den nasibini almıştı. O nur kendisine çok üstün meziyet ve sıfatlar kazandırmıştı. Uzun boyu, büyükçe başı ve heybetli görünüşüne, Parlak yüzü, tatlı sözü, utangaçlığı, nezaket ve üstün ahlakı bir başka güzellik katmıştı. Yoksul insanların karınlarını doyurmaktan büyük bir mutluluk duyuyordu. Hatta bu cömertliğini, bu yardımseverliğini hayvanlardan bile esirgemezdi. Dağ başlarında aç susuz kalan kurdu kuşu da düşünürdü. Cahiliye karanlıkları arasında, aydınlık yoldan ayrılmayan bahtiyarlardan biriydi. Allah'a bağlı ve ahirete inananlardandı. Cahiliye devrinin, çirkin o kötü adetlerinden uzak durduğu gibi, başkalarını da bunları yapmaktan men ederdi. O zamanın zalim bir adeti vardı. Bildiğiniz gibi, kız çocukları, diri diri toprağa gömülürdü. Bundan nefret eder ve halkı sakındırırdı Abdülmuttalip. Şaraptan, zinadan her zaman kaçınırdı. Mekke'de zulme, haksızlığa, bütün gücüyle meydan vermemeye çalışırdı. Misafir ağırlamayı çok severdi. Akrabalarıyla yakından ilgilenir, şefkat ve merhamet gösterirdi. Bu büyük vasfı sebebiyle Kureyşliler ona ikinci İbrahim derlerdi. Ramazan ayı girince Hira mağarasında inzivaya çekilip ibadetle meşgul olurdu. Bunu ilk defa adet edinen de kendisiydi. Gerçekten Abdülmuttalip etrafa nur saçan torununu canı gibi seviyor Şefkatli kanatları arasında, Onu nazlı bir yavru gibi barındırıyordu. Kabe duvarının gölgesinde, Hemen hemen her zaman, Kureyş'in reisi, Abdülmuttalip için bir minder seriliydi. Çocuklarının hiçbiri, Bu minderin üstüne çıkmaz, Babaları gelinceye kadar, Etrafında oturup beklerlerdi. Abdülmuttalip, Çocuklarından hiçbirini almazken peygamber efendimizi kucaklayarak yan tarafına minderin üstüne oturturdu. Amcaları tutup onu minderin üstünden indirmek isterlerse babaları buna mani olur ve şöyle derdi. Oğlumu serbest bırakın. Vallahi ileride onun namı ve şanı büyük olacaktır. Yine Abdülmuttalip uyurken sevgili peygamberimizden başkası onu uyandırma cesaretini gösteremezdi. Özel bir odası vardı. Ondan başkası müsaadesiz giremezdi. Yaşlı dede nur yüzlü torununu sofrada yanı başına bazen de dizine otutturur, yemeğin en iyisini ona yedirir ve o gelmeden yemeye başlamaya kesinlikle müsaade etmezdi. Kuraklık yüzünden, Mekke ve etrafı, bir ara dehşetli bir sıkıntı, ve kıtlık içinde kıvranmaya başladı. Abdülmuttalip, büyüklüğünü anladığı torunu, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi, yanına alarak, oğlu Ebu Talip ile birlikte, Ebu Kubeys dağına çıktı. Onların peşi sırada, Kureyşliler geldi. Abdülmuttalip, yüzünü Kabe'ye çevirdi. Ve, Peygamber Efendimiz'i, üç sefer gökyüzüne doğru kaldırarak, Allah'ım, bu çocuk hakkı için, bizi bereketli bir yağmurla sevindir, dedi. Bu dua kabul oldu. Anında yağmur damlalarıyla, halkın ve kureş eşrafının sevinç gözyaşları birbirine karıştı. Bütün bu olup bitenler, dedenin torununa karşı içten sevgisini ve bağlılığını kat kat arttırıyordu. Lakin yaşı epeyce ilerlemişti Abdülmuttalib'in. Bir gün aniden rahatsızlandı. Rahatsızlığı gün geçtikçe ilerlemeye, ağırlaşmaya devam ediyordu. O, artık bir başka aleme göçün yakında başlayacağını anlamıştı. Yalnız, görmesi gereken bir vazife vardı. En sevdiği varlığı, teslim edeceği emin bir kişi. Bunun için bütün oğullarını çağırttı. Aklına Ebu Leheb geldi. Fakat, o katı kalpli ve merhametsizin biriydi. Olmaz verdi içinden. Ya Abbas? Hayır, o da olamazdı. Çünkü çoluk çocuğu çoktu. Ancak onlarla meşgul olabilirdi. Hamza var, ona da razı olmadı. Zira Hamza genç ve ava meraklıydı. Torununa belki de ilgi gösteremezdi. Ebu Talip.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 ''Can baş pahasına da olsa koruyacağına dair bana açıkça bir söz ver ki, gözlerim arkada kalmasın, gönlüm rahat etsin.'' Oldukça mutlu olan Ebu Talip, gözleri dolu dolu babasına şu cevabı verdi. ''Sen hiç merak etme babacığım, onu öz çocuklarıma,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 Ebu Talib'e teslim edildi. Yakalandığı o rahatsızlıktan kurtulamayan Abdülmuttalip, torununun neşesine, sevgisine, belki de tebessümüne doyamadan, gözlerini 80 yaşını aşkın bir ihtiyar olarak kapadı. Tarih 578, Fil yılından 8 yıl sonra... Sevgili peygamberimiz, dedesini kaybetmekten derin üzüntü duydu. Çünkü bu kaybediş, baba ve annesinin de ebedi aleme göçünü hatırlatıyordu. Annesi ve babası vefat etmiş, ona kol kanat geren Abdülmuttalip de vefat etmişti. Göz yaşlarını tutamadı. Bazen hıçkırarak, bazen sessiz, Sedasız ağladı. Yıllar geçecekti. Bir gün kendisine, Dedesinin ölümünü hatırlayıp, Hatırlamadığı sorulduğunda, Evet hatırlıyorum. Ben o sırada sekiz yaşındaydım, Buyuracaktı. İşte o güzel ömrün, Mutlu geçen yılların, ilk sekiz senelik bölümü, Aslında, Aslında, İyice değerlendirildiğinde böyle acılarla, üzüntü ve kederlerle dolu geçti. Adeta büyük ruhu ve rikkatli kalbi ta o küçük yaşlarından itibaren gelecekte çekeceği meşakkat ve zorluklara dayanmak için yoğrulup duruyordu. Tecrübe kazanıyordu. Evet. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sekiz yaşında. Dedesi tarafından kendisine koruyucu olarak tayin edilen amcası Ebu Talib'in himayesinde. Ebu Talib merhametli bir insan fakat oldukça fakir. Mekke etrafında yayılan ve şehre getirilince sütünden faydalanılan birkaç devesinden başka Hiçbir malı mülkü yok. Aile efradı kalabalık olan Ebu Talip, haliyle maşet cihetiyle büyük bir sıkıntı yaşıyor, maddi sıkıntıları var. Tüm bunlara rağmen o dürüstlüğü ve doğru yaşayışıyla kureşliler tarafından sevilen, hürmet gören bir zat. Oğlu Hazreti Ali radıyallahu an.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 yaşayış bakımından o cahiliye devrenin kötülük ve çirkinliklerine bulaşmadı. O zamanın müşriklerinin belki su gibi içtiği içkiyi içmedi. Asla kullanmadı. Her haliyle Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi himaye edecek efsatta bulunuyordu. Ebu Talib'in evinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme çok önem verildi. Onsuz sofraya oturulmazdı. Sofra hazırlandığında, Peygamber Efendimiz görülmeyince, O nerede? Çağırın gelsin derdi. Çünkü O'nun bulunduğu sofrada bir bereket olur, Herkes doyarak kalkar ve yemek yine de artardı. O zamanlarda, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem daha 8-9 yaşlarında da çok az yemek yiyordu. Sofrada son derece ciddi ve nimetlere hürmetkar bir tavır içinde bulunuyordu. Diğer çocuklar kurulur kurulmaz sofraya saldırırken, o büyükleri başlamadan küçük bir lokma bile ağzını almazdı. Hatta bazı kere amcası çocuklardan rahatsız olmasın diye onun için ayrı bir sofra kurdururdu. Henüz bu yaşında, büyüklüğünde olduğu gibi, açlıktan, susuzluktan da şikayet etmiyordu. Dadısı Ümmü Eymen validemiz, bu gerçeği şöyle dile getirdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin, çocukluğunda ne açlıktan,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 O zaman büyük bir kıtlık yaşanıyordu. Kuraklık, cabası. Yağmurun damlası yoktu. Yerler kupkuru, toprak susuzluktan kurumuş ve çatlamıştı. Kureşliler Ebu Talib'e başvurdular. Ey Ebu Talib dediler. Kuraklık ve kıtlıktan çoluk çocuğumuz ölmeye, hayvanlarımız kırılmaya başladı. Ne olur, bizim için bir yağmur duasına çıksan? Reddetmedi. Ancak yalnız gidemezdi. Yanına, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi de almalıydı. Çünkü, onun bereket ve ihsanlarına, çokça şahit olmuştu. Nihayet, yeğenini aldı, Kabe'ye vardı. Sırtını bu kutsi mabede dayadı. Ellerini, kainatın sultanına açtı ve yalvarmaya başladı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemde bu yağmur duasında bir parmağını göğe doğru kaldırmıştı. Bir taraftan da Kabe'nin örtüsüne yapışmıştı. Ve az sonra rahman Rahim'in rahmet deryası coştu. Yağmur bardaktan boşa lırcasına Mekke halkının üzerine döküldü. Öyle ki kendilerini zorlukla evlerine atabildiler. Bir anda vadiler dolup taştı, yüzler ve gözler sevinçle doldu. Daha çocukluğundan itibaren işte böyle ulvi ve büyük vazifelerin sahibi bulunduğunun izlerini üzerinde taşıyordu. Şimdi sizlerle beraber Ebu Talib'in evine bir ziyarete gidelim. İşte Fatıma Hatun. Ebu Talib'in hanımı Fatıma Hatun da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi çok seviyordu. Çok şefkatle davranıyordu. Öz evladı gibi seviyor, bakımına son derece dikkat ediyordu. Efendimiz aleyhisselam da Fatıma hatuna sevgi ve saygıda kusur etmiyordu. Ömrünün sonuna kadar kendisine yapılan iyiliği hiç unutmadı. Öyle ki ilerleyen yıllarda Fatıma hatun vefat ettiğinde bugün annem öldü diyerek ona karşı olan sevgisini ifade etti. Ve üzerindeki gömleği çıkardı Fatıma hatuna kefen yaptı ve kabrine indi, bir müddet, mezarında bekledi. Elbette ki, bu hareketi, ashabının gözünden kaçmadı. Sebebini sordular. Efendimiz, niçin böyle bir şey yaptınız, sebebi nedir? Şöyle buyurdu. Ebu Talip'ten sonra, bu kadıncağız kadar bana iyilik eden, hiçbir kadın yoktur. Ahirette,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 Yaşıtlarından çok daha büyük görünüyor. Sadece görüntüsüyle değil, hal ve hareketleriyle de olgun davranıyordu. Ebu Talib'in koyun ve keçilerini gütmek istediğini söyledi bir gün. Önce amcası buna razı olmadı. Ancak o kadar çok ısrar etti ki kabul etti. Bu sefer Fatıma Hatun, şiddetle karşı koydu. Göz bebeklerinden daha çok kıymet verdikleri kainatın efendisi, o yakıcı çöl güneşinin altında nasıl kalırdı? Lakin, o kadar ısrar ettiler ki, Fatıma hatunu, ikna ve razı ederek, sabahları koyun ve keçileri alarak, vadilerde tepelerde dolaşmaya başladılar. Böylece, hem geçim sıkıntısı içinde bulunan amcasına, hiç olmazsa çoban tutma masrafından kurtarmak suretiyle yardımda bulunmuş, hem de yalnız başına yerleri ve gökleri tefekkür edebilme imkanına kavuşmuş oluyordu. Cenab-ı Hakk'ın hususi terbiyesi, ve muhafazası altında ömür geçiren kainatın efendisi sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz amcasının koyunlarını güttüğü sıralarda başından geçen bir hadiseyi şöyle anlatmıştır Ben cahiliye devri insanların işledikleri bir şeyi iki defa yapmaya teşebbüs ettimse de Allahu Teala beni o işten alıkoydu Bundan sonra Allah, beni peygamberlik vazifesiyle şereflendirinceye kadar, hiçbir kötülüğe teşebbüs etmedim. Teşebbüs ettiğim şeye gelince, bir gece, Kureyş'ten bir gençle, Mekke'nin yukarı taraflarında, kendi koyunlarımızı otlatıyorduk. Ben arkadaşıma, koyunlarıma bakarsan, ben de diğer arkadaşlarım gibi Mekke'ye giderek, Gece eğlencelerine, gece masalları toplantılarına katılmak istiyorum teklifinde bulundum. Arkadaşım, olur olur bakarım dedi. Ben de bu maksatla Mekke'ye geldim. Şehrin ilk evinin yanına yaklaştığımda, defler, düdük ve ıslıkların çalındığını duydum. Nedir bu diye sordum. Filanın oğlu, filanın kızıyla evlenmiş. Onların düğünleri yapılıyor dediler. Hemen oturup onları seyre başladım. Derken Allahu Teala kulaklarımı tıkadı. Uyuyakaldım kaldım ve ancak sabah güneşinin ışıklarıyla uyanabildim. Dönüp arkadaşımın yanına geldiğimde benden ne yaptığımı sordu. Hiçbir şey yapmadım dedim ve sonra da başımdan geçeni olduğu gibi anlattım. Yine bir başka gece arkadaşıma aynı şekilde rica ettim. Ricamı kabul etti. Yola çıkıp Mekke'ye geldiğimde geçen sefer işittiklerimin aynısını yine işittim. Hemen orada çöküp yine seyre daldım. Derken Allahu Teala yine kulaklarımı tıkadı. Vallahi beni uykudan ancak güneşin sıcaklığı uyandırabildi. Uyanır uyanmaz arkadaşımın yanına vardım ve başımdan geçeni olduğu gibi anlattım. İşte bundan sonra Allahu Teala beni peygamberlik vazifesiyle şereflendirinceye kadar hiçbir kötülüğe teşebbüs etmedim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 12 yaşında. Akranları arasında artık farklı beden ve simaya sahipti. Onu yanında barındıran Ebu Talip ise, o sırada büyük bir geçim sıkıntısı içinde. Bunun için ticaretle uğraşmaya kendisini mecbur hissediyor. Bu maksatla, Kureyş'in 10 sene tertiplediği ticaret kervanına katılarak, Şam'a gitmeyi kararlaştırdı. Yol hazırlıkları tamam. Yapılan hazırlıklar, Efendimiz aleyhissalatu vesselamın gözleri önünde yapılıyor. Haliyle, çok sevdiği amcası, kendisinden bin müddet ayrılacak, bunun üzüntüsü var. Bir şeyler olmalı. Yıllar önce de, hem muhterem babasını kaybetmiş, aziz annesini, böyle iki seyahat sonunda kaybetmişti. Şimdi ise, en sevdiği kişi belki de olan Ebu Talip, böyle bir yolculuğa çıkacak ve kim bilir ne zaman gelecekti. Ebu Talip gibi ev halkı da, Efendimiz aleyhisselamın başına yolda bir şeylerin gelmesinden korktukları için, bu seyahate katılmasını istemiyorlardı. Ancak o, amcasıyla gitmeyi candan arzu ediyordu. Günlerce üzgün durduktan sonra amcasına açılmak zorunda kaldı. Hasret ve hüzün dolu mübarek sesiyle amcasına şöyle seslendi. ''Amcacığım, beni nereye ve kime bırakıp gidiyorsun? Burada ne anam var ne babam.'' Bu duygusal sözleri gözyaşlarıyla bir çiçek gibi süsleyen, Kainatın efendisinin derin hüzün ve üzüntüsüne, değil kendisini canı gibi seven Ebu Talip, en katı yürekler bile dayanamazdı. Derhal kararını değiştirdi. Beraber gideceklerdi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin gönlü, bu karardan sonra sevinçle doldu. Hazırlıklar tamamlandı ve amcasıyla birlikte o ticaret kervanına katıldı. Kervan, çölleri aşağı aşağı Busra'ya vardı. Burada bir mola verdi. Busra, Şam ile Kudüs arasında suyu bol ve bahçelerle kaplı, yem yeşil bir kasaba. Bu sıra panayırına yakın küçük bir manastırda o sıralarda bir rahip yaşıyordu. İsmi Bahira. Bu rahip Hristiyanların o zaman en bilinen hatırı sayılır bir alimiydi. Çünkü bu manastırda bir kitap vardı ki orada ibadete kapanan her rahip, o kitaptan okuyarak Hristiyanların en bilgili kimsesi olurdu. O güne kadar gelip geçen bütün rahipler de o kitaptan istifade etmişlerdi. Kureyş'in ticaret kafilesi, her sene olduğu gibi, bu senede rahibin bu manastırına yakın bir yerde konakladı. İlginçtir ki, daha önceki seneler gelen Kureyş kervanının hiçbiriyle ilgilenmeyen, Konuşmayan Bahira, bu sefer kafileye beklenmedik bir sürprizle yakın alaka gösterdi. Bir ziyafet tertipledi. Acaba bu ilgi nedendi? Kafiledeki birçok kişiyi düşündüren soru buydu. Niye bizi davet etti? Bilgin rahip, kafilede o ana kadar Gözlerinin şahit olmadığı bazı garipliklere şahit olmuştu. Manastırda kureş kafilesini seyrederken, Bir bulutun, bir kişinin üzerinde sürekli gölgelik yaptığını görmüştü. Kafile gelip bir ağacın altına konunca, Aynı bulutun ağacı da gölgelediğini, Ağacın dallarının ise, nur çocuğun üstüne, adeta eğilip gölge ettiğini gözleriyle gördü. Bu garipliği anlayan Bahira, manastırından çıkarak Mekkeli ticaret kafirisini çağırdı. ''Ey Kureşliler! Size yemek var yemek. Bu ziyafetime büyüğünüz küçüğünüz, hürünüz köleniz dahil, hepinizin gelmesini istiyorum. Buyurun gelin.'' dedi. Bahira'nın bu garip tavrı Kureyşli tüccarların dikkatinden kaçmadı. Sebebini merak ettiler. Ey Bahira! Vallahi bugün sende bambaşka bir hal var. Biliyorsun biz sana her gelişimizde mutlaka buralarda duruyoruz. Şimdiye kadar bize böyle bir şey yaptığını hiç görmedik. Sendeki bu hal tavır nedir? Bahira, sırrını açıklamadı. Şu cevabı vermekle yetindi. Evet. Gerçekten doğru söylediniz. Ama ne de olsa sizler misafirimsiniz. Bunun için sizi misafir etmek, yemek yedirmek istedim. Buyurun. Yiyin. Tamam dediler. Davete icabet edildi ve sofraya oturuldu. Ancak kafileden sofrada tek bir kişi eksikti. Bahira'nın aradığı, kainatın efendisi, sallallahu aleyhi ve sellem. Neredeydi? Yaş itibarıyla en küçükleriydi. Kafilenin eşyalarını beklemekle, görevli olduğu için, yemeğe gelmemişti. Bahira, bütün dikkatiyle, sofradakileri tek tek süzdü. Ancak, ancak, o aradığı nurlu sima yoktu. Sordu. Şey, içinizde yemeğe gelmeyen, Geride bıraktığınız biri var mı? Hayır, hayır ey Bahira, dediler. Senin davetine icabet edip gelmeyen kimse yok. Sadece bir çocuk var. O da eşyalarımızı beklemek üzere bıraktığımız bir çocuk. Olacak ya, Bahira, ısrarla onun da gelmesini istedi. Kureyşli tüccarlar reddetmediler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i aldılar, getirdiler. İki cihan güneşi sofrada yemek yerken Bahira'nın gözleri bütün dikkat ve hayretiyle onun üzerinde. Her halini, her hareketini dikkatli bakışlarla süzüyor. Bahira aradığını bulmuş. Belli. Maksadına ermiş. Zira bütün dikkatiyle süzmekte olduğu nur çocuğun her hali ve her hareketi yanındaki kitapta yazılı sıfatlara tıp atıp uyuyor. Yemek yendi. Sofradakiler dağılırken Bahira, Kainatın efendisi sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin kulağına eğildi. Bak delikanlı, lat ve uzza hakkı için sana soracağım şeylere cevap ver. Nur gözlerde bir tiksinti ve bir nefret belirtisi geldi. Lat ve uzza adına benden bir şey isteme. Vallahi onlardan nefret ettiğim kadar hiçbir şeyden nefret etmem. Bahira, önceki teklifinden vazgeçti. O halde, Allah hakkı için sana soracaklarıma cevap ver dedi. Evet sor buyurdu. Sorduğu her soruya aldığı cevap, Bahira'yı hayretler içinde bırakıyordu. Çünkü onun, Son peygamber hakkında bildiklerine aynen uyuyordu. Son olarak güzel simasına baktı ve peygamberlik mührünü gördü. Artık bahira, şeksiz şüphesiz kanaate vardı. Bu genç, beklenen son peygamberdi. Sallallahu aleyhi ve sellem. Rahip bahira, bu teşhisinden sonra Efendimizin amcası Ebu Talib'in yanına gitti. Aralarında şu konuşma geçti. Bu çocuk senin neyin olur? Oğlumdur. Hayır, o senin oğlun değil. Bu çocuğun babasının hayatta olmaması lazım. Evet, evet, doğru söyledin. O benim öz oğlum değil, yeğenim. Peki, babasına ne oldu? Annesi bu çocuğa hamileyken vefat etti. Evet, doğru konuştun. Bahire açısından artık her şey apaçık ve kesindi. Sonunda Efendimiz Aleyhisselatu vesselam'ın amcasına şu tavsiyede bulunarak hak perestliğini gösterdi. Şimdi beni iyi dinle. Bu yeğenini Hemen memleketine geri götür. Onu hasetçi Yahudilerden koru. Vallahi Yahudiler çocuğu görüp de benim fark ettiklerimi onlar da fark ederlerse ona kötülükte bulunurlar. Çünkü senin bu yeğenin ileride büyük şan ve nam kazanacak. Durma durma. Onu hemen geri götür. Bu tavsiye üzerine Ebu Talip, mallarını orada sattı ve Mekke'ye döndüler. Rahip Bahira gibi, birçok Hristiyan ve Yahudi alimi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sıfatlarını kitaplarında görmüşler ve evet, kitaplarımızda onun sıfatları yazılıdır diyerek hak bir itirafta bulunmuşlardır. Bu itirafa rağmen, Yine de maalesef birçoğu İslam'ın şerefiyle şereflenmekten mahrum kalmışlardır. Bu eşsiz mutluluğa erenler arasında olanlar şunlardır. Abdullah İbni Selam, Vehb İbni Münebbih, Ebi Yasir, Şamul, Esid ve Salebe bin Saye, İbni Bünyamin, Muhayrik. Kabul Ahbar. İbn-i Natur. Kur'an-ı Kerim ehli kitabın bu Hakperest alimlerinden şöyle bahsediyor. Maide suresi 82 ve 83. ayetler. Şüphe yok ki onlar Hakkı itiraf etmek hususunda büyüklenmek istemezler. Peygamber'e indirilen Kur'an'ı dinledikleri zaman Hakkı tanımalarından dolayı gözlerinin yaşla dolup taştığını görürsün. Onlar, ey Rabbimiz biz senin indirdiğine iman ettik. Artık sen bizi Hakk'a şahit olanlarla beraber yaz derler. Ebu Talip, bütün bu olup bitenlerden sonra adeta iki Cihan güneşine ayrılmaz bir parça haline geldi. Nereye giderse o da yanında gidiyordu. Kaderi ilahi onu ezelden insanlığın peygamberi olarak takdir ve tayin etmişti. O sebeple, alemlerin Rabbinin terbiyesi altında hayat seyrine devam ediyordu. Putlardan nefret ediyordu. Ömründe bir defa bile onlara hürmette bulunduğu görülmedi. Kureş müşriklerinin bir adeti vardı. Her yıl belli bir günde buvane adlı putun etrafında toplanırlar, geceye kadar orada bulunurlar, yanında tıraş olurlar, kurban keserler. Yani bir nevi merasim tertip edilirdi. Yine böylesi bir merasim için bütün Kureş hazırlığını yaptı. Ebu Talip de onlar gibi aile efradını topladı, merasime iştirak etmek istedi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme de, "Haydi oğlum, gidelim." dedi. Ancak o buna yanaşmadı. Ve mazur görülmesini istedi. Kızar gibi oldular. Bir iki sefer daha tekliflerini tekrarladıkları halde, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kibarca gitmek istemediğini söyledi. Bunun üzerine kızarak, ilahlarımızdan yüz çevirmek demek olan bu hareketinden dolayı, Bir felakete uğrayacağından korkuyoruz dediler. Yine de kararından döndüremediler. Biraz daha devam ettiler. Öyle üzerine geldiler ki, daha fazla ısrar edemedi ve istemeye istemeye, sadece amcası Ebu Talib'in ve halalarının hatırını kırmamak için, kendilerini takibe razı oldu. Fakat o putun yanına varır varmaz, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, yine bir anda ortadan kayboldu. Bir müddet sonra yanlarına gelince onu müthiş bir hal içinde gördüler. Benzi sararmış her halinden korktuğu belliydi. Amcası ve halaları ne oldu sana yeğenim bir şey mi var diye sordular. Efendimiz aleyhisselam bana bir fenalık gelmesinden korktum buyurdu. Onlar. Allah sana kötülük eriştirmez. Sen de çok iyi haslet ve meziyetler var. Söyle bakalım, sen ne gördün? Niye korktun deyince olanları şöyle anlattılar. Ben bu putun yanına yaklaştığım zaman uzun boylu ve beyazlar giyinmiş biri hemen yanıma geldi. Bana geri çekil. Sakın o puta el sürme diye haykırdı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem 20 yaşındayken 4. Ficar muhaberesi patlak verdi. İslam'dan evvel cahiliye devrinde Araplar arasında cinayetlerin, kanlı çarpışma ve şiddet olaylarının, kan davalarının ve her türlü hırsızlık ve yolsuzlukların ardı arkası kesilmiyordu. Kalpleri şefkat ve merhametten mahrumdu. Zaten başka ne beklenebilirdi? Muharrem, Recep, Zilkade ve Zilhicce ayları öteden beri Araplarca mukaddes bilinirdi. Bu aylarda her şey yasaktı. Her türlü haksızlık yasaktı. Kan dökülmesi yasaktı. Bunun için bu aylara haram aylar dendi. İşte ficar muharebeleri bu aylardan birinde vuku buldu. İki taraf arasında büyük haksızlık yaşandığı, kan döküldüğü için bu ismi aldı. Araplar arasında Ficar muharebeleri dört kere meydana geldi. Birinci Ficar Muharebesi sırasında Efendimiz Aleyhisselam 10 yaşlarındaydı. 9 sene gibi uzun süren bu dört muharebe, aslında oldukça basit ve küçücük meseleler yüzünden oldu. Birinci Ficar Muharebesinde, Gıfari'lerden bir adamın, Ukas panayırında uzanmış olarak, Arapların içinde, en şereflisi benim sözü üzerine, başkası bunu hakaret kabul etti, kılıcını çekti, övünen adamın, ayağını yaralamıştı. İşte savaş, bu yüzden çıkmıştı. İkincisinde, bir kadına sataşmak yüzünden Kureyş ile Havazin kabilesi arasında başladı savaş. Üçüncüsünde Kinane oğulları kabilesinden bir adam, Amir oğulları kabilesinden birine borcunu ödememişti ve bunun sebebiyle Kinane ve Havazin kabileleri arasında yine savaş çıktı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin, şimdi, o 20 yaşındayken katıldığı dördüncü Ficar muharebesi ise Kureş ve Kinane oğullarıyla Kaysa Aylan kabileleri arasında oldu. Niçin oldu? Kinaneli Barraz bin Kays adındaki adamın Havazin kabilesinden bir adamı öldürmesi neticesinde çıktı. Kureşliler Kinane oğullarının müttefiki olduğu için o zaman mecburen bu savaşa katılmak zorunda kaldılar. Ukas Panayır'ında yapılan, 4. Ficar Muharebesine Ebu Talip, haram ayda olduğu ve çok zulüm işleneceğini tahmin ettiği için katılmak istemedi. Ancak Kureyş kabilesinin diğer kollarının diretmesi üzerine mecburen iştirak etti. Muharebe sırasında Ebu Talip'in aziz yeğeni, Efendimiz'i sallallahu aleyhi ve sellem, bir iki defa yanını alarak götürdü rivayet edilir. Ancak o, sadece atılan düşman oklarını yerden toplayıp, amcasına vermekle yetinmişti. Çarpışmanın bir türlü bitmediğini gören taraflar, nihayet birbirlerine anlaşma teklif ettiler. Buna göre, ölüler sayılacak, hangi tarafın ölüsü fazlaysa, Diğer taraf onların diyetlerini ödeyecek, böylece bu harp bitmiş olacaktı. Sayım neticesinde, Kaysı Aylanların ölüleri 20 kadar fazla çıktı. Kinaneoğulları ve Kureyşliler tarafından ödenerek, fil tarihinden 20 yıl sonra vuku bulan, bu Ficar savaşları da bitmiş oldu. Peygamber Efendimiz, Sallallahu aleyhi ve sellem, 20 yaşında demiştik. İşte o son Ficar Harbi'nde çok insan hayatını kaybetmiş, kan dökülmüştü. Bununla Arap kabileleri arasında düşmanlık duygusu daha da arttı. Her an yeni sebepler yüzünden, küçücük mevzular yüzünden büyük hadiseler çıkabilir, adam öldürülebilirdi. Mekke'de dışarıdan gelen yabancılar için can, mal ve namus emniyeti diye bir şey kalmamıştı adeta. İsteyen, istediği yabancının malına el koyuyor, karşılığında tek bir kuruş ödemiyordu. Aciz ve güçsüzler her türlü zulme maruz kalıyor, bunlara karşı koyma cesaretini kimse kendinde bulamıyordu. Ama bir şeylerin olması lazımdı, böyle gidemezdi. Namus ehlinin, haksızlık karşısında vicdanı ızdırap duyanların, cemiyetin emniyet ve düzenini düşünen yiğit insanların olması lazımdı. Bir olay oldu ve sonra Hilful fudul cemiyeti doğdu. Onu da anlatalım. Yemen'in Zebit kabilesinden biri, bir deve yüklü malının, şehrin ileri gelenlerinden, As bin Vahi tarafından gasp edilmesi olayına şahit olundu. Zebitli yardım istedi. Yok mudur bana? Yardım edecek olan kapıları çaldı. Herkes kapıyı yüzüne kapatıyor. Çünkü konumlu birisi karşısındaki. O zalim. Sonunda Ebu Kubeys dağına çıktı. Bağra bağra bağra bağra anlattı. Tepeden şehir halkını yardıma çağırdı. Bu davet cemiyetin perişan haline düşünen kafaları uyandırdı derhal bir araya toplanarak bu yolsuzluklara bu gayri meşru davranışlara çare aramaya koyuldular ve bu konuda başı çeken ve Mekke'nin hatırı sayılır büyüklerini bir araya getirmeye teşebbüs eden ilk şahıs peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem amcası Zübeyir'di. Haşim müttalif ''Zühre ve diğer ileri gelenler, kabileler geldi, onların iştirakıyla Mekke'nin zengin, itibarlı ve en yaşlısı sayılan Abdullah bin Cuda'nın evinde toplanıldı. İşte o duyduğunuz Hulful fudul cemiyeti buydu. Bir nevi güvenlik önlemi, koruyucu kuvvet de denilebilir.'' Kararlar aldılar. Birçok madde. Kısaca, ister içerden, ister dışarıdan Mekke'de zulme uğramış tek başına hiç kimse bırakılmayacak yanında olacağız. 2- Mekke'de zulme asla meydan verilmeyecek, fırsat tanınmayacak. 3- Mazlumlar zalimlerden haklarını alıncaya kadar mazlumlarla beraber hareket edilecek. Yemin ettiler. Tamam dediler. Hılf, yemin, fudul, fazıllar anlamına geliyor. O zamanlar Cürhümi kabilesinden Fazıl isminde iki kişi, efendim yine böyle olaylara karışmışlar, maruz kalmışlar. Yeminde bulunmuşlar birbirlerine. Bir daha ben böyle bir zulme uğrarsam sen beni koruyacaksın. Sen böyle bir zulme uğrarsan ben seni koruyacağım diye. O yüzden bu isim gelmiş yani Fudul, F Fazıllar kendi aralarında bu güvenlik politikasını yapanlardan ilham edinilmiş. Hülful Fudul denmiş. Burada Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de görevli. Evet hak aramakla görevli. Amcalarıyla birlikte katıldı zulme karşı birleşmede oyunun müsbet olarak kullananlardan biriydi. Bu nedir biliyor musunuz? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin genç yaşından beri derin düşünceye sahip olduğunun, zulme karşı nefret duyduğunun ve henüz o zamandan beri kavmi ve kabilesi arasında büyük bir itibara sahip bulunduğunun bir ifadesidir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin size anlattığım gibi daha önce bir Şam seyahati vardı. Rahip Bahira vardı ya, o vefat etti. Ölümüyle yerini Nastura adındaki bir rahibe bıraktı. Efendimiz aleyhissalatu vesselamın zeytin ağacının altına inmesi... Pencereden gelen kafileyi seyreden rahibin de dikkatinden kaçmadı. Meysere'yi yanına çağırdı. Ağacın altında konaklayan kim dedi? Meysere, o Mekke halkından bir zat dedi. Nastura bir anlık düşünceye daldı. Sonra da Meysere'yi hayretler içinde bırakan fikrini açıkladı. O ağacın altına şimdiye kadar... Bu vakitte peygamberden başka kimse inmemiştir. Daha sonra Meyser'e şu suali yöneltti. Söylesene, onun gözünde biraz kırmızılık var mı? Evet dedi. Artık kesin konuştu. O peygamberdir. Hem de peygamberlerin sonuncusudur. Meyser'e heyecan ve hayretinden şaşkına döndü. İstikbalin peygamberinin hizmetinde bulunma saadet ve sevinci, vücudunun bütün zerrelerine bir anda yayıldı. Tabi rahibin söyledikleri de hafızasına nakş oldu. Oraya zaten bir ticaret için gitmişlerdi. Manastırın etrafındaki konaklama yerine, orada Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve diğerleri de kafiledekiler, Ürünlerini sattılar, kervan bu sıradan ayrıldı, Mekke'ye doğru yola çıktı. Lakin hava o kadar sıcak ki, kervan sıcak kumlar üzerinde Mekke'ye doğru yol alıyor. Kızgın güneş, ateşten oklarını sanki yere saplıyor. Fakat o da ne? Meysere gözlerine inanamıyor, tekrar tekrar açıp kapatıyor gözlerini. Hayır, bir yanlışlık yok. Gördüğü ne hayal, ne de gözlerindeki bir yanılmanın eseri. Tamamıyla gerçek. İki melek, kavurucu sıcaktan rahatsız olmaması için, bulut tarzında, kainatın efendisi üzerinde, gölgelik ediyor. Meysere, hayranlık ve heyecanından yerinde duramaz hale geldi. Güneşin sıcaklığı, bu garip hadisenin sıcaklığı yanında çok da tesirli değildi ne var ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme o gördüklerini tüm olup bitenleri duyduklarını anlatma cesaretini kendinde bulamıyordu hayretini heyecanını içinde saklıyor dışa aksetmemesi için var gücünü sarf ediyordu artık kervan Mekke'den görülmeye başlandı Hz. Hatice annemiz evin damında Kureyş kadınlarıyla birlikte gelen kafiliyi gözlüyor. Herkes gibi o da hayret içinde. Gelen Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve Meyser'e. Peki onun başı üzerinde gelenler ne? Acaba gözleri yanlış mı görüyordu? Hayır, o da gerçeğin ta kendisini görüyor. Çünkü iki melek, Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'ın üzerinde gölgelik ediyorlardı. Hatice annemiz, heyecan içinde yanındaki kadınlara da bu garipliği gösteriyordu. Bakın, bakın siz de görüyor musunuz? Herkes şaşkın. Nihayet kervan Mekke'ye ulaştı. Meysere bu yolculuk esnasında kainatın efendisinden sallallahu aleyhi ve sellem çok şey görmüş, çok şey öğrenmişti. Her şeyden önce temizliğe ne kadar çok dikkat ettiğini anladı. Ahlakı mükemmeldi. Doğru sözlüydü. Arkadaşlığı samimi ve ciddiydi. Ticarette de Dürüsttü. Bütün bunları, Rahip Nastura'nın söylediklerini ve yolda gördüğü garip olayları, Meyser'e bir bir Hatice'ye anlattı. Hatice radiyallahu anha annemiz, o zaman ticaretle meşgul olan, yalnız olan bir hanımdı. Ve ilk verilen görev, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından büyük bir başarıyla yerine getirilmişti. Hatice annemizin 25 yaşındaki bu gence karşı hayranlık ve alakası artık son derece artmıştı. Meyser eden duyduklarını ve kendisinin gördüğünü vakit geçirmeden amcası oğlu Varaka bin Nevfe'le nakletti. Varaka bilgili bir insandı, putperestliğe taraftar değildi, kendi halinde yaşlı ve aklı başında bir insandı. Hatice annemiz tüm bildiklerini bir bir anlattı. O da hayretini gizleyemedi. Eğer bu söylediklerin doğruysa, o bu ümmetin peygamberidir. Ben zaten bu ümmetten bir peygamber çıkacağını biliyor ve onu bekliyordum. Bu zaman onun tam zamanı dedi. Bu ifade ve itiraf karşısında, Hazreti Hatice radıyallahu anha'nın gönlü sevinçle doldu. Hazreti Hatice annemiz efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi çocukluğundan beri tanıyordu. Ticaret mallarının başında bir defa Şam'a göndermesi ise onu daha da yakından tanımasına vesile olmuştu. O sırada Kureyş kadınları arasında soy, sop, şeref ve zenginlik bakımından en üstün mevkiye sahipti. Aynı zamanda Allahu Teala Cemil ismiyle pek az kadına nasip olacak bir güzelliği de kendisine vermişti. O kadar çok evlenmek isteyen olmuştu ki birçok kabileden hiçbirini kabul etmedi. Ne var ki kader, şimdi karşısına bambaşka bir şahsiyet çıkarmıştı. Ruhundaki güzellikler yüzüne aksetmiş, gönlündeki sevgi simasında tebessüme kalbolmuş, zihnindeki derin düşünce, dışarıya ciddiyet ve samimiyet şeklinde tezahür etmiş. Çok müstesna bir insan. Daha önce, bütün Kureyş büyüklerinin evlenme teklifini reddeden, adeta evlenmek fikrini zihninden atmış bulunan bu annemiz, bu eşsiz insanla daha yakından tanışınca bu fikrinden vazgeçti. İlahi kader, bu iki insanın kalbini birbirine ısındırmayı takdir etti. Her şeye rağmen Kureyş'in ileri gelenleri ve zenginleri,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 ama bu nasıl olabilir? Orasını ben bilirim. O halde dilediğini yaparım. Sevinç içinde nefise tüm konuşulanları Hatice annemize anlattı. Hz. Hatice radiyallahu anhanın sonsuz memnuniyeti yüzündeki tebessümlerden okunuyordu. Ey amcam oğlu sen benim akrabam olduğun, Kalmin içinde şerefli, güvenilir kimse, güzel huylu, doğru sözlü bulunduğun için seninle evlenmeyi arzu ediyorum diye haber gönderdi. Bu durum Ebu Talibe de bildirildi. Ebu Talip düşündü, araştırdı. Bizzat böyle bir evliliği arzu ettiğini Hz. Hatice annemizin kendisinden öğrendi nihayet kabul edildi. Düğün merasiminin tarihi belli oldu. Merasim Hazreti Hatice radıyallahu anha annemizin evinde olacak. Tespit edilen tarihte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin amcaları, halaları, haşi oğullarının ileri gelenlerinden bazılarıyla beraber o eve gelindi. Koyunlar kesildi. Yemekler hazırlandı. Yemekler yendikten sonra adet olduğu üzere sıra iki taraf büyüklerinin konuşmasına geldi. Hazreti Hatice'nin babası Ficar Harbin'de örmüştü bu sebeple onu temsilen merasime amcası Amr bin Esed katıldı. İlk konuşmayı Ebu Talip yaptı. Allah'a hamd olsun. Bizi İbrahim'in zürriyetinden. İsmail'in sulbünden, Maad'ın madeninden, Mudar'ın aslından vücuda getirdi. Kardeşimin oğlu Muhammed bin Abdullah, ki akrabanız olduğu malumunuzdur. Onunla Kureş'ten hiçbir genç tartılamaz, ölçülemez. Bu şeref ve asaletçe, akıl ve faziletçe onların hepsinden üstün gelir. Gerçi malı azdır, fakat,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 Ebu Talib'in konuşmasının ardından Hazreti Hatice'nin radiyallahu anha amcasının oğlu da konuştu. Ve böylelikle evlilik gerçekleşti. Bundan sonra muhterem zevcesini alarak Ebu Talib'in evine geldiler. Burada velime yani düğün cemiyeti yaptı, iki deve kestirdi, halka yemek ziyafeti verdi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle kendisine ilk hanım olma şerefini kazanmış bulunan Hazreti Hatice annemiz, Ebu Talib'in evinde birkaç gün kaldılar. Sonra kendi evlerine döndüler. Kainatın efendisi sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz, kendisine Hatice-i Kübra dediği bu asil ve tahire kadın hayatta olduğu müddetçe başka hiçbir kadınla evlenmedi her türlü teselliyi ve en parlak mutluluğu, huzuru onun yanında, onun evinde buldu. Babasından kendisine miras olarak pek bir şey kalmamıştı. Ebu Talip de fakirdi. Lakin Hazreti Hatice annemizle evlenince ona kol kanat gerdi. Maddi olarak, manevi olarak annemiz, elinden gelenin fazlasını yaptı belki de. Bu mesut aile yuvasında, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve Hazreti Hatice radiyallahu anha anamız, en ulvi duygularla birbiriyle kaynaştılar. Efendimizin şerefli hanımına karşı muhabbeti de çok fazlaydı. Öyle ki, vefatından sonra bile, hiçbir vakit muhabbetini kalbinden atmadı gönlünün en muhtena köşesinde ebedi beraberliğe kadar sakladı. Bir gün vefat ettikten çok sonraydı. Hazreti Ayşe radıyallahu anha annemize Hatice-i Kübra'dan başka Nebi Ekrem'in zevcelerinden hiçbirini kıskanmadım dedirtecek ve onun kıskançlık damarını tahrik edecek kadar fazlaydı bu muhabbet. Nasıl yad edilmezdi ki? yedi çocuğundan biri hariç diğerlerinin annesiydi. Herkes ona düşman iken, ona dost elini uzatan, gönlüne sürur veren, onu ferahlatan, yanımdayım diyendi. Her türlü ızdırap ve sıkıntı karşısında senin yanındayım diyen, teselli edendi. Yanın başından ayrılmayandı. Elbette böylesine yüksek duygu ve meziyetler sahibi zevcesini, hiçbir zaman unutmayacak ve onu her zaman hayırla yad edecekti. Bugünkü yolculuğumuzun da nihayetindeyiz. Bir sonraki bölümde bu güzel mutlu yuvanın içerisine dahil olmaya, izlemeye çalışacağız. Bakalım Olaylar neleri getirecek? Bir sonraki bölümde buluşmak ümidiyle. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Kainatın Efendisi, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatı. Yararlanılan eser, Salih Suruç'a ait.